Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'de deniz olmayacak, göl olacak. Konuklarım bugün Çiğdem Tepecik, Adnan Mahçup. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, Emin Koç'la da telefon bağlantımız olacak. Sonra da daha sonra da Dilek Hepgüler'le bağlanacağız. Ee, yalnız arkadaşlar izin verirseniz ben... E, göl meselesine girmeden önce geçen hafta pazar günü İzmir'de katıldığım karton tekne yarışlarından kısaca söz etmek istiyorum. Bu benim üçüncü katılışım. İzmir Gemi İnşağı Mühendisleri Odası düzenliyor. İki saat içinde karton tekneler yapılıyor. Odalardan oluşan ekipler tarafından Sonra da açıktaki bir 50 metre 100 metre civarındaki bir şamandıraya batmadan eğer becerebiliyorsan gidiyorsun ve dönüyorsun. Çok eğlenceli bir yarış. ilerideki bir programlarda biraz daha ayrıntılı gireceğim. Hatta İstanbul'da belki bu yarışı Tekrarlamamız söz konusu. Ben bu sene katıldım bir sandal e, yaptım ve ilk alabora olan tekne olarak da <gülüyor> <gülüyor> suya eriştim. Evet e, bu konuyla ilgili daha sonra gireceğiz ama ben taze olduğu için bir kısaca değinmek istedim. Şimdi telefon attığımızda Emin Koç var. Emin Bey merhaba. Merhabalar. Evet şimdi <gülüyor> sağ olun sağ olun çok iyiyiz. Ee, şimdi hemen e, sormak istiyorum nereden aklınıza geldi e, bir tekneyi Van Gölü'ne götürmek? Ee, ben daha önce Antalya'da almıştım teknemi de ee, Van'da oturup Antalya'da tekne olunca olmuyordu. Ee, yani o ayda bir gitmek veya işte iki ayda üç ayda bir gitmek olmuyordu. Ejden getirmek zorunda kaldım. Peki tekneyi anlayın. <gülüyor> tekne nasıl bir tekne? Kaç metre nedir? Markası var mı? Siz mi Tek yaptınız? Teknemi 35 feet, e Benettu. hı. -hı. E Benetu. 10,5 metre işte. E daha önce ne kadar kullandınız Antalya'da o tekneyi? Bir yıl. Bir yıl kullandınız. Ondan sonra da Van'a götürmeye karar evet. verdiniz. Peki e evet. Vanlılar ne dedi bu işe? <gülüyor> Vanlılar garip garipsat Yani burada... Ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Hem bağlanacak bir yer yok. Hı -hı. Ee, tekneyi nasıl muhafaza edeceksin? Nasıl gidip geleceksin tekneni? Tekneyi ben getirdiğimde e, böyle yaklaşık bir 600-700 metre açıkta sonuza ataraf bıraktım. Hıh. -hı. Şey, peki tekneme gitmek için zor gitmek zorundaydım. Peki sıkıntı yani? Emin Bey Antalya'dan varana nasıl götürdünüz tekneyi? Herhalde tırla götürür ya da kamyonla tırla götürür. getirdim. Peki tırla yol getirdim e da, tırın biraz oldu. Daha önce İstanbul'dan bir e, firmayla görüşmüştüm. E, bana getireceğim diye teknemi e, tamam demişlerdi. Olur daha sonradan e, anlaşamadık. Gelmediler. Antalya'dan kimse gelmek istemiyordu. Hı -hı. Daha sonra işte Marina'dan ayrılmış bir arkadaşla tanıştık. Hı -hı. Onun tırı varmış. E, ben götürürüm dedi ama da e, kasası yüksekti. Yüksek Hı -hı. kasayla getirmek çok zor. Yani e, köprü altından falan geçmezdi tekne. Salmayı da sökmeyi düşünmedi. Çünkü sa salmayı söksem ben bunu bir daha monte edebilir miyim, demez miyim diye e, e. biraz korkuyordum içeri. Hı -hı. Ee, daha sonra adam sen biraz bekle, ben geliyorum dedi. Gitti böyle bir kaç saat sonra baktım tırın ortasını kesmiş kasanın <gülüyor> ortası. <gülüyor> Nasıl ya bayağı kes. Ki... Sanmaların salmanın, salmanın geçiceği bir şey değil. Işte o kasanın içerisindeki metal kısımları kesmiş. Tahtaları çıkartmış. Geldi işte ben getirdim de bir sürü vakar yer yüksek gidersin. <gülüyor> böyle bu... yükledik. Çok bu... da orijinal bir şey oldu. Yani hiç sıkıntısız geldik. Bu... Ee, normal bir sehpada da daha zor olacaktı. Ee, tekne seferpa üzerinde tutturmak çok zor olurdu. Biraz türküsülü e... olmuş evin bey. Efendim? biraz Türk usulü olmuş başka bir ülkede herhalde bunu yapacak <gülüyor> bir şoför bulamazsınız <gülüyor> yani bu şey yapmış onur meselesi yapmış herhalde bu tekleyi taşımayı yani oradakiler gelmek istemediler biraz bu bölgenin sıkıntısından dolayı ya biz gidersek yola işte tırımızı, kamyonumuzu yakarlar veya bize işte karışırlar rahatsız eder diye düşündüler ee, onlar gelmeyince da ya ben doluyum zaten, ben götürürüm dedi. <gülüyor> <gülüyor> öyle yükledik geldik yani, bayağı maceralıydı aslında. Peki, e, tamam, <gülüyor> Antalya'da marinadan bir tekneyi tıra yüklemek mümkün, lift yüklediniz herhalde de. Van'da evet. nasıl indirdiniz? Van'da, e, yani terbiot iskelesi var bizde. Başka da yani öyle tekneyi denize atabilecek, öyle atabilecek herhangi bir yer e, yok. Müsaade istedim, sağolsunlar müsaade ettiler bana. Ee, i̇ki tane vinç getirdim, Aha. iki vinçle. Bir vincin birisi ön taraftan, biri arka taraftan tuttu. Tabi tafaa baya uzaktı. yani kısa bir mesafeden değil. Daha bir baya bunlarını uzattılar. Onu uzanınca çok uzun bunca mevcut çift e, şey kullandık. Ee, öyle bir şekilde indirdik, işte direk mühimizi montajını yaptık. Önce yaptıktan sonra oradakiler hep doluştular tekneye işte bir garip bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Teknanda Peki di e, şimdi direkt montajı. Böyle mont da bir tur attık iyi oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki ama direkt montajı da uzmanlık gerektirir. Antalya'dan birini götürdünüz mü yoksa? Hayır yok yok yok. Ben hiç kimseyi getirmedim. Yalnız sökerken Antalya'da uçtaya söktürttüm direği. Evet. Ee, sökerken baktım işte neyi nasıl söküyor ha. ee, hangi parçayı nereden nereye götürüyor diye <gülüyor> sadece o kadar yani bir görmekle meclen burada montajı yaptım Peki, emin bey merak ettim sizin mesleğiniz nedir ben gözlükçüyüm Gözlükçüsünüz. Evet. <gülüyor> tamam o zaman sizin baktığınızı unutmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> evet göz, gözümüz iyidir. Peki Emin Bey <gülüyor> tekneyi indirdiniz. Tamam ilk konuklarınıza bir tur attınız. Ee, Alarga'da kaldınız anlım. Açıkta Şamandıra'da mı kaldı tekne? Şimdi Şamandıra atacaktım sağolsun. Benimle işte daha o e, tekneyi indirdiğimde oradaki bulunan balıkçılardan biri geldi ya de, abim dedi. Senin e, çapan küçüktür. Sen bu çapayla gece duramazsın. Hı -hı. E, teknen gider. Bana büyükçe bir çapa getirdi sağ olsun. Hı -hı. O çapayı attım. E, birkaç gün o çapayla kaldık. Hı -hı. E, daha sonra e, bir varil bulduk. Validin içerisine e, beton döktük. Ha, tonoz yaptı. yaptık. Evet. Ee, şöyle bir ata yaptık biz e, daha ince bir zincirle yani dörtlük bir zincirle e, şeyi gömdük. Ee, daha daha kalmaması olması gerekiyormuş evet. onu bilmiyorduk. En az olduk Ve olması zincir lazım. Zincir koyduğumuzun olması <gülüyor> gerekiyordu. Evet. Öyle bir tecrübesizliğimiz oldu. Peki varile ee, demir çubuklar geçirdiniz mi? Yani, e, yani Çubuk geçirmedim yok yok çubuk geçirmedim. Sadece varile işte zinciri gömdüm bir kısmı dışarıda kaldı. E, Kuruduktan sonra götürdük attık işte halatla bağladık. Evimde benim e, tam teknemin durduğu yerin böyle bir e, 200 metre ilerisinde bir evim. Evet. Görünüyor tekne. Gece oturmuştuk, e, işte komşularla falan böyle çayma içiyoruz. Bir ara ben baktım benim tekne gidiyor. Yardım arkadaşlar benim teknem gidiyor. Dedim hadi sen de ya yeni bir tekne getirmişsin teknen. Rüzgarda bir döndüğü zaman zaten gidiyor görüyorsun. Vallahi <gülüyor> dedim gidiyor ya. Yapmayın. <gülüyor> Daha sonra arabaya atladım hemen indim aşağıya. Baktım hakikaten tekne bırakmış gidiyor yani. Sarıyor yani. Ee, epeyce teknenin taramıyor gidiyor yani. Teknen bayağı gidiyor. Ha kopmuş ee, mu zincir? Ha, ha, ha zincir kopmuş ananı. Ee, epeyce koştum yani teknenin gittiği görüntü. Tekneyi epeyce de geçtikten sonra üzerine girdim, <gülüyor> ee, işte gittim tekneyi açtım, şarteline açtım, tekrar çalıştırdım falan, tekrar ileriye çıktım. Ondan sonra tekrar o çapayı attım. Anladım ki yani o zincir olmuyor. Ee, daha kalın bir zincir, daha ağır bir e, tonoz, e, daha uzun bir. E, Kalmaz. Yani bunlar tecrübeli hep böyle. <gülüyor> <gülüyor> kalkan öğrendiğim şeyler. Peki sonra tekrar bir varile tekrar tonoz mu döktünüz yoksa aynı? Aynı. Tekrar yaptım ayımsını onu bulamadım artık. Çamura gömülmüştü aşağıda. Keşke e, uzun demir çubuklar da geçirseyiniz de taramazdı o zaman varil. E, çubuk geçirmedim ama e, aşağıda biraz böyle hafif bal, bal bir e, zemin, zemin var. var çektikçe gömülüyor. Anladım. Anladım. anladım. için de çok sıkıntı olmuyor. Peki ne kadar oldu bu Emin Bey? Yani bu teknenin Antalya'dan alınıp Van'a Van'da suya Van inmesi yaptı. kaç ay? Vallahi 6 seneye yakındır Van'a getirmişim. Ha 6 i̇şte sene. De Antalya'da kaldım. Evet tabi. Peki hemen bir şey soracağım Emin Bey. Evet. Van mı gölü mü güzel Antalya mı güzel? E, yani tabii şimdi biz burada yaşadığımız için burası bize güzel geliyor ama tabii burası sınırlı. Yani bir yere kadar gidebiliyoruz. Ama bir Antalya olsaydı da işte daha fazla teknelerle oradaki işte yarışlara katılırdı insan veya işte bir koya gittiğimizde çevremizde birkaç tekne daha olur. En azından güvenlik olur. Bir sıkıntınız olduğu zaman bizler işte el atabiliriz Burada ben yalnız başımayım. Yani şu anda yani ben şu anda teknedeyim. Açıktayım. Yani bana bir şey olsa yani kimse, <gülüyor> fazla kimse yok gibi. Peki bir şey sormak <gülüyor> istiyorum. 6 sene olduğuna evet. göre e, hiç sizde size bakıp da özenen oldu mu yelkenli tekniği almak yani için? Çok yelkenliği belki düşünmeyebilirler ilk etapta da. E, motor yat düşünenler var ama şu anda iskele yok. Yani böyle bağlanabilecek bir iskele bir marina yok. Yalnız bu anda işte bir haftaya yakındır Van'da marina'nın temelini atmaya başladılar. İnşallah olacak gibi görünüyor. İlk, ilk tekne de sizsiniz herhalde değil mi? <gülüyor> evet. Yani bu tip bir tekne, balıkçı tekneleri var da ama onlar da garipler işte böyle kenarda köşede duruyorlar. Anladım. Rüzgar olduğu zaman hepsi heyecanlanıyor, koşuyor sağa sola. Bayağı yani. Peki hangi sıklıkta kullanıyorsunuz? Yelken yapıyor musunuz? Tabii yelken devamlı yapıyorum ya ben yelkeni çok seviyorum. Motorla gitmeyi sevmiyorum işin doğrusu. Yani o gürültü o şeyi sevmiyorum. Hem onun ademeli benim hoşuma gidiyor. Hem daha sessiz, daha güzel. Peki, <gülüyor> daha güzel Peki yakın çevrenizden meraklanan oldu mu? Yani yelken öğrettiğiniz kimse benim oldu mu? Komşularımdan var. Benim kendi kızım bu işi çok seviyor. Yelkeni yani çok seviyor. Ee, onun ben çok fazla bir şey vardır desem doğru değil yani. Ama e, bu tabii bunun yani hevesli olmayışları... Büyük bir ihtimalle biz böyle bir şey heves etsek bunu buraya getirip bir yerde muhafaza edemeyiz. Onun için boşuna böyle bir hevese girişmeyelim diye düşünüyorlar galiba. Marina bunu pozitif olarak tetikleyecek Köz herhalde. Çözcek gibi görünüyor bana. Baya baya bir şey, hareket olur gibi görünüyor. Peki ee, şeyde Van Gölü'nde küçük yani optimist, lazer gibi var, küçük var. şeyler, Lazerler yelken kulübü var, var mı? Optimist. Var var var yelken kulübü var şu anda. Sporlar var Adremit'te. İskenderiye yani iki yerde susurla uğraşılıyor. Hem optimistler var, hem lazerler var, hmm. e, hem de şey var e, rüzgar sörfü var. Yani bunlar yapılıyor. Peki. E, yeni yeni bu işlere inşallah evet sağlayacaklar gibi görünüyor. Peki e, bir şey daha soracağım e, gölde yelken yapmakla denizde yelken yapmak arasında ki fark nedir duygu farkı ya da pratik olarak nedir şey? Yani, Gerçi aynı Rüzum soruyu Cidemle Adnan'a da soracağım ama size de önce <gülüyor> sormuş olayım. <gülüyor> e şimdi şöyle bir şey e, gölde bizim benim kendi şahsi sıkıntım şu etrafımız dağlarla da çevrilidir. E, dağlar olunca rüzgar bir taraftan gelmiyor Devamlı dönüyor. Hmm. Yani. İskender'den rüzgar bulamıyorsunuz. geliyor bir bakıyorsunuz, baştan geliyor bir bakıyorsunuz. Şansacaktan işte bir bakıyorsunuz. <gülüyor> İskender'den yani öyle bir garip bir rüzgar dönüşü var ama. Güzel oluyor yani damla işte değiştirmek şey güzel oluyor yani <gülüyor> ama denizde bu daha farklı tabii denizin rüzgarı farklı. Pe e, farklı. Peki yani. peki tekneyi şey tonozdan çözdünüz en fazla kaç mil gidiyorsunuz yani Van Gölü'nün en uzun rotası kaç mildir iki nokta arası. E, e, şey, yani i̇ki zikçak. nokta arasını ben şu anda bilmiyorum ama tam çevresi 450 kilometre Van Gölü'nün çevresi. Hmm. Bayağı geniş ee, Adnan Beyler, Şitemazlılar, Van'ın geldiklerinde ee, bir iki gün hemen hemen gittik. Daha vaktörünün yani onda biri kadar bile gitmemiştik. Anladım. Yani peki şöyle sorayım. Ee, limandan ayrıldığınız ya da bağlı olduğunuz yerden ayrıldığınız en uzak noktaya gitmek için kaç saat yol yapıyorsunuz? Yani ben kendim tek olduğum için pek fazla değil. Sabah çıktığımda akşam dönüyorum genelde. Yani gece kalmıyorum, kalamıyorum. Çünkü tek olunca e, hem hoş olmuyor hem de insan rahatsız oluyor tek başına. E, Yanında bir başka tekne yok. Peki Van, e, Van, de... Van'da böyle koylar var mı? Hani bizim burada oldu işte var, var. çamlık koyu gibi Van, vesaire evet, koy. Güzel koylarımız var. Teman'ımla Adnan Beyler gördüler. Yani e, güzel yerlerimiz var. Anladım. Ama işte tek, tek olunca e, çok insan rahat etmiyor. Anladım. Tek başına zor oluyor. Geç şu anda bir şey de söyleyeyim ben bizim teknem şu anda benim tonuzda değil artık. Tısaşık bir seneye yakındır bir burada enver Yat diye bir firma burada tekne üretmeye başladı. Aha. Onlar bir valitenizin aldılar bir ufak bir 60 metrelik bir iskele yaptılar. Aha. O iskeleye bağlıyım ama iskenenin bu defa mendreği yok. Anladım. Yani iskele var ama memlek yok. O şeyden biraz daha zor oluyor. Tonoz'dan da biraz zor oluyor. Tonoz'da evet. en azından tekne kafayı e, rüzgarla çeviriyor. Kendini çok koruyor. Evet. Çok kötü olmuyor Bu... ama Bu... E, şimdi biraz daha da sıkıntılı olabiliyor. Bazen açmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yani sizin sağlığınızı isteriz. Peki o zaman siz kalın ee, yine hatta ben haklı. Adnan Beyleri tekrar buraya bir daha bir daha tamam, e, e, siz, yani. siz, <gülüyor> siz kalın. Hatta ben şimdi e, Çiğdemle tamam. Adnan da e, sohbete devam edeceğim. Siz de kalın ama belki tamam. ekleyeceğiniz bir şeyler olabilir. Tamam. Peki tamam. E, Adnan Mahçup ve Çiğdem Tepecik e, Van Gölü e, Korsanları <gülüyor> kendileri gezgin korsan <gülüyor> ekibinden e gittiniz anlat bakalım Çiğdem. Benim için çok özeldi çünkü ben yıllardır Van'a gitmek istiyordum. Nedenini bilmiyorum ama çok görmek istediğim bir şehirdi. Böyle bir e, proje daha doğrusu Emin Bey'i duymak, Adnan abinin Van'lı olması, daha sonra Emin Bey'in Van'da bir kendisi olması. E, Adnan abi de sağ olsun e, bizleri davet etti, Dilek'le ben. Üçümüz için organize ettiler olayı. Ben inanılmaz heyecanlandım. Gidene kadar böyle havalara zıplıyordum. Gerçekten çok etkileyiciydi. Gidince daha da etkileyici oldu. 1750 metrede olduğunu görün bilmek Emin Bey'in şıklığı, teknesi, olaya sıcaklığı, yelkeni seviyor olması. Zaten Adnan Kaptan'ı çok seviyoruz burada çok biliyoruz onun çok bize yardım dokunuyor öyle bir ortamda yelken yapmak denizde üç gün geçirmek onlar van deniz diyorlar bu arada göl ha, değil öyle mi evet, kesinlikle ha, van aman orası aslında, çok önemli gerçekten. aslında şey hazar denizidir değil mi hazar hmm, gölü değildir evet gerçekten deniz aslında nasıl soralım. kaptan ya denizle evet, evet. göl nereden ayrılıyor nedir sınırı yani denize bağlantısı varsa bir akarsuyla işte e, deniz oluyor ama kapalıysa ise öyle mi öyle oluyor ama biz e, çocukluğumuzdan beri ya yani benim Van Gölü değil Van denizidir Denize gidelim. Denizde yüzelim. Yüzelim de değil ee, yıkanalım. Hay, denizde yıkanalım. Ay, <gülüyor> var. Denizde yıkanalım çünkü <gülüyor> orada çamaşır kayıp yıkanıyor ee, insanlar. Bir de çimlenmek var e, Emin vardı, abi, telefon geldi bu arada. Emin abi <gülüyor> soruyorlar neredesiniz? Vallahi yıkana yıkana Yıkanlık geliyoruz. <gülüyor> Koydan koya. Ee, yani peki denize akarsuyla bağlantısı varsa denize dahil oluyor. Eğer denize bağlantısı yoksa göl, göl oluyor. <gülüyor> Hazar yani, Denizi'nin var mı denize bağlantısı? E, Volga Don. E, Karadeniz'e bağlı. E, ama onun dışında da yani zaten... Ha, biri, Peki tabii, Kanada'daki bütün denize bağlı göller onlar da mı deniz o zaman? E, onlar niye deniz değil? Ben zorluyosun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama, ama Van bir <gülüyor> deniz yani. Benzin. Peki anladık. Van o bir deniz. <gülüyor> van, van deniz. Van zaten deniz. gittiğimizde... E, Van Denizi Su Sporları Festivali Hı, vardı. Evet. Ya Hı -hı. Biz onu farkında olmadan gittik. Yoksa daha başka bir program yapabilirdik Hı -hı. ama ee, işte Optimiz Laser Yarışmaları. Biraz yüksekliğinde yaklaşma bir mikrofonu biraz. Daha. <gülüyor> ee, ya Van Denizi Su Festivalini kaçırmış olduk ama. Ee, Neşe kısmetlerde seneye daha güzel olur. Peki ee, nasıl bir rota izlediniz yani ee, onu anladım. yani nasıl bir seyir yaptınız? Ne ee, planladı olayı aslında? Ee, yani tabii Emir abiyle Emin abiyle an, ee, anlaşmalı e, yani bir aramızda işte ne yapabiliriz? Zamanımız kısıtlı Cuma gidip e, Pazar günü döneceğiz. Ee, tekne Edremit'te duruyor. Havalimanlar iner ilmez doğru tekneye. Edremit herhalde Van Gölü'nün orada bir... 20 kilometre e, Bir kasaba. Evet. Batısında yani Sayfiye Yeri gibi. Hmm. İşte aynı zamanda benim doğduğum yer. Hmm. Çocukluğumun hmm. geçtiği. Çok güzel. Ee, doğru tekneye. Tekneyle işte Tonuz'u... Tekne, tekneyi Tonuz'dan kurtarıp... Akdamar Adası ilk durak. Akdamar Adası. Evet. Yani oraya giderken hadi... Zaten yelken yapmak da amacımız. Yelkenleri açtık ama Emin dediği gibi Orsa gidiyoruz. Biraz sonra apaz, geniş apaz. Allah Allah, Allah. Allah. tekrar karşıdan bizim. geliyor. Yani. İskeri'ye geçiyor. Ee, öyle biraz oyalandık. Sonra işte motor çalıştırıp Aktamar'a e, gidip gece orada kaldık. Hı -hı. Ya ilk günkü şeyimiz öyle. Sabah oradan İnköy tarafına doğru çok güzel koylar var. Ya bir koya girdik mesela böyle göl gibi bir şey. Zaten gölle sanki bağlantısı yokmuş gibi bir girişi var. Hı. Ee, işte oradan çıktık e, Tatvan'a doğru. Peki yıkandınız mı? Hep. Hep <gülüyor> Her gün üzerinde bol bol ama, yıkandık. Ama. Peki su, suyun rengini soracağım. Piş, Merak i̇nanılmazdı beyselik. Ne renk? Mavi yeşil. Böyle Mavi bir şey yesin. olamaz. Turkuaz. Turkuaz. Yani bil... Her renk var. Her, her renk. renk var. Yeşil değil yani. Yeşil değil yani mavinin yeşile dönmüş çok çok etkileyiciydi yani en etkilendiğim şeylerden biri rengiydi. Peki gözlükle daldınız mı? Ben baktım gözlükte. Nasıl zemin şey balık var mı? Bulanık. Ya ha, aa, ben şöyle çıktım aa yaşayan canlı yok aşağıda şeklinde. Görmedim <gülüyor> ama daha kıyısal yani kıyıdan 5-6 metre içeriği görebildim. Bulanık evet çok gözükmüyor. Anladım. Bir sürü şey var orada dediler. Onlar öyle inci kefal diye bir balık yaşıyor mesela değil mi? Peki evet. ben Emin Bey'e sorayım. Emin Bey ekipten memnun muydunuz Çiğdem Vaddan'dan? Ee, ekip, ekip profesyonel. Ben tabii onların yanında böyle tuskun püskün oturdum bir <gülüyor> kenarda. <gülüyor> Sadece yaptıklarını seyrettim. Ben hiçbir yerken eğitimi almamışım. Ee, yani tekne üzerinde hiçbir eğitim almamışım. Ee, tabii böyle profesyonel insanlar olunca. <gülüyor> Sadece seyretmeye <gülüyor> getirdim. Peki siz İstanbul'a yelken yarışına gelecek misiniz? Davet ettiler mi? Eee yani, ettiler tabii geleceğiz inşallah. Tamam peki. Peki Emin Bey ben bir müzik arası vereceğim. Size çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Bir İstanbul'a geldiğinizde ee, beraber yelken yaparız umarım. İnşallah. Size başarılar diliyorum. Umarım şey Van Gönlü yelkenlilerle doldurursunuz. <gülüyor> i̇nşallah inşallah. Yani maynamız olursa çok şey olacak gibi görünüyor. Tamam. Ee, Maynasız olmuyor gerçekten olmuyor. Peki. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim tekrar. <gülüyor> İyi günler dilerim. İyi günler. Evet arkadaşlar Müzik. müzik. Evet, Perjem'den flowdu dinlediğimiz, şimdi de telefonu attığımızda Van Göl yelkencilerinden Dilek Hepgüler var. E, merhaba Dilek. Merhaba. Şimdi sen hattasın, ben Sözü Çiğdem'e veriyorum bana veriyor çünkü Dilek'le ilgili e, dedikodu yapışı <gülüyor> <gülüyor> Dilek çok şekerdi gidene kadar başımızın etini yedi Beysun bütün uçakta anlatıyor diyor ki ben suya girmeyeceğim mayolarım parçalandı orası çok acayip bir şey zaten kirliymiş işte ben bir şeyler okudum suya çamaşır suyuna girer, girer gibi derimin üzerinde bir tabaka mayolarım mayolarım da mayolarım ya <gülüyor> böyle bir problemde dedim ki biz de, de girme biz kesin gireceğiz sonra Aktaban Adası'na gittiğimizde biz de tabi culp atladık. Hakikaten mi giriyorsunuz dedi. Hakikaten giriyorsunuz. Emin Bey de çok şirin. Bak bu şortun iki yıllık falan diyor. Bir şey olmuyor Dilek. Ondan sonra. Dilek de çok kötüsünüz ya. Kandırdınız beni deyip atladı arkamızdan. Evet. Dilek niye öyle itiraz ediyordu? Evet. Ee, dediğim gibi çamaşır suyuna gider gibiydi yani. Böyle kaygan bir şey oluşuyor insanın vücudunda ve e, şey dediğim gibi kötü bir su yani. <gülüyor> Girdikten sonra da mı? Şu anda da böyle düşünüyorsun. E, vallahi şimdi <gülüyor> çok mecbur kalmasam gene girmem diyorum sanki. Aa, Dilek yani hiç maceracı. Ben seni daha maceracı bir insan olarak bilirdim. açıkla yani daha önce hani Bir şey olsa ilk olsa böyle bir deneyim. Kim girer insan. Ama şimdi bir biliyorum zaten. Ama çok güzelmiş tabii Van'da olmak. Yani şey gibi nasıl diyeyim 1700 rakımda nuhur nuh gelisi gibi hissediyorsan kendini ya dağın tepesinde yerken yapıyorsun yani peki Emin Bey'e sordum çocuklara e da sordum denizle gölde yerken yapmak arasındaki fark nedir bir rüzgarın çok döndüğünü öğrendim yani sabit, sabit istikrarlı bir rüzgar oluşmuyor dağların yüzünde ama gözlendiğinde dağlar mesrafındaki dağlardan dolayı dönüyordur diye düşünüyoruz ki Erdek de öyledir. Yani etrafta çok yüksek dağlar var. Dolayısıyla o çok çeviriyordur rüzgarı. Cimarl yani göl olmasından değil etraftaki şeyden coğrafyadan. Peki Adnan Mahcup e, Van'lı dolayısıyla Adnan'a sorayım. Adnan e, Van Gölü'ndeki fırtına nasıl oluyor? Yani yüksek dalga mı kaldırıyor? Sırf rüzgar mı? Nasıl bir fırtına şekliyle şemali var? Ee, yani rüzgar kuvveti işte 45-50 lira kilometre. E, 20 nattr yani 20 yani civarında. Yani. E, dalga yüksekliği 2,5-3 metre. O kadar sularında. yükseliyor mu? Evet. Derinliği nedir Van'ın yani kıyısında e, yani en derin yerein sığ sı sı yerini sormuyorum. Evet. Yani ben de tabi herkes gibi internetten topladığım bilgiler var ama. Yani, Kaç metre? 450 50? 50 metre en derin yeri. Hı -hı. İşte ortalama derinliği 170 Hı -hı. metre. Ee, ama yani sığ yerler tabii ki çok fazla. Ee, yani sonradan gölün yükselmesiyle bazı e, işte, kıyı su altında kalmış ama bayağı sığ. Ee, Şeyde Van Gölü'nde e, eski tarihi batıklar falan var mı şehir mehir anlamında? Işte, ben hiç bilmiyorum da bana onun için soruyorum. Bir de bahsetti bir batık varmış bu. E, Akdamar adasında. Akdamar'dan sonra... E, Emine abi daha iyi biliyor ismini neyse bir ara konuşursak söyle ee, eski bir işte gölde çalışan yolcu yük gemisi karışımı bir şey Hı -hı. ama yani yerini tam olarak bilemiyorduk. Hı -hı. Ee, o balt. dışında biz bu, bu şu anda işte beraber yaptığımız seyahatte de bir fırtınayla karşılaştık bu arada. Ne Ya yani bizim kıyımızdan geçti diyelim. İşte gece çok güzel bir koya demirledik. Gece teknede mi kaldırdınız? Evet. Yani, yani işte üç gece teknede. Ne kaldı? Ne teknede kaldı? Öyle mi? İşte girdik ha. ve çıktık yani çıkmaya gitmedik. Yani tam bir Karayzı. mavi tur tam, oldu. He. Evet. Çok güzel. Ee, yani gittiğimizde sütliman sütli hiçbir var. şey yok. Hatta işte 3 tane ev var koyda. Adamlar hayvancılıkla uğraşıyorlar. Karşı tarafa bağlayın ağaçlıklı yere ahlattan işte hava koptuğu zaman burası karışır dediler. Biz de tavsiyelerine uyup oraya gidip kıştan koltuk alarak bağladık bir ağaca. İşte dışarıya çıkıp yürüdü arkadaşlar. Neyse gece yarısı de biz kokpitte yatıyoruz havuzlukta. Hı hı. E, ufaktan tekne sallanmaya başladı tabii e, tam. 45 dereceden dalgalar, Hı -hı. ölü dalgalar, karşıda işte elciş tarafında kop, kopan fırtınanın ölü dalgaları bize geliyor. Yani sabaha kadar bayağı bir eziyet çekti direkt. <gülüyor> Düşmemek için <gülüyor> Düşmemek için çaba sahip için. yani. <gülüyor> Mesela oradan çıktığımızda dalga yüksekliği işte iki, bir buçuk, iki zaman zaman böyle iki buçuk metreler falan ama ölü dalga yani tam rüzgara bağlı değildi. Peki mavi yolculuğum ben en çok sabahını severim yani sabah uyanıp böyle yüzünü denizde yıkamak falan gibi ee, şey nasıl ee, flora nasıl ee, yani Dilek çok güzel anlatıyor. Çok bunu. değişik ya çok yani coğrafyada iktim de çok değişik tabi yani o kadar yüksek olunca tabi alışık olmadığımız görüntülerle ve ışıklarla karşılaşıyorsunuz. Ne gibi? Çok koş ya çok farklı ışık çok farklı yani. Hmm. Görüntüler çok farklı yani da, dağın tepesindesin resmen yani o, o kadar yüksekte da, da nasıl hava ve flora nasıl olursa öyle bir, bir kere şey çok güzel yani çok böyle fresh bir hava var yani hmm. çok güzel nefes alıyorsun. E, halbuki yani o kadar yüksek bir yerde oksijenin az olması lazım teorik olarak yani bilmiyorum. Ben çok şey yani çok hoşuma gitti hava. Çok çok güzeldi. Hem oranı çok düşük. Bir de evet. e, aslında üç mevsimi görebiliyorsun orada. Yani yaşamak anlamında değil de görmek anlamında. Şöyle. Mesela dağların tepesinde kar var. Durduğunuz koyda. E, platolar biraz daha yüksek yerler yeşil daha yeni yeşermiş. Bahar yeni Evet yeni gelmiş. <gülüyor> e, kıyıda da yaz. çakılların üzerine basamıyorsunuz. Yani inanılmaz sıcak ve e, göle giriliyor. Yani yaz e, neyse yaz başlangıcı veya. Ha. Yani... O küçük köyde çok komikti hatırlıyorsun değil mi? Emin Bey hani e, botla çıktığında ne demişler? Hmm. E, o direk devirmiyor mu ya o kayı Ne <gülüyor> <gülüyor> kurmuştu değil öyle mi? Öyle. <gülüyor> peki balıkçılarla konuştunuz mu? Yani muhabbetiniz oldu mu? Hmm. Yani oradaki deniz hayatı nasıl peki? E, yani sadece balıkçılar var. Çiğdem tekneler nasıl? Ya da Tek e, e, Dileks nasıl tekneler? Yani Alçak, ya ben yüksek. Ben oron teknelerine bir... bayılıyorum zaten. Tornistanları yok. Böyle gidiyorlar, <gülüyor> donk diye kafadan vuruyorlar. İçeri yani yürüdürüyorlar. Eskiler de saç, tekneler de saç. Tornistansız çok komik yani ya oron tekneler. Bu dileğin söyledi 15 yıl öncesinden bahsediyor herhalde. Dilek şimdi öyle değil artık. <gülüyor> Peki niye öyle bir şey var? Yani niye tornistan yok? Şanzıman yok anladığım kadarıyla. Şimdi... Yani ka şey mi, su motoruyla mı çalışıyor? E, yok, eski teknelerde bu... Eski kamyonlardan çıkma motorları kullanıyorlar. Ee, hmm. Tatlı su soğutmalı. Hmm. Ondan sonra e, yani şanzıman da pahalı bir alet. Onu takmaktansa <gülüyor> <gülüyor> bir tek ileri yol yetiyor. E, kıştan da demir atıp böyle baştan karaya yanaşıyorlar. Ya, Ayrılırken yani, kıçını çekiyorlar. Yani, sonra nasıl döndürüyorlar tekneyi? İyice açıyorlar. Basıp düğmeni dönüyorlar yani, herhalde. Demirle. Yani, uz çok uzağa demir atılıyor. Ondan sonra ya, kıştan işte baştan karada kayalara bağlanıyordu. Hı. Ya turistlerine yere kalmıyor. Anladım. Ama şimdi yani balıkçı tekneleri var fakat hangi yani kim onu o tipi yaratmışsa gerçekten yani işte biri vana şey, özgü tekneler. Hayır bundan. bence değil. Yani ustanın biri bir şey yapmış herkes onu takip etmiş aynı modeli tekrarla yaymışlar etrafa. Hı. Çok çirkin aslında. İnanılmaz bir bence görüntü kirliliği inanılmaz yani bir şekilde Van Gölü'nde uygun bir tekne tipinin yaratılıp bence Yapılması teşvikle yani. işte o insanlara o eski teknelerin alınıp yerine o yeni Van Gölü'nde uygun güzel böyle o çevreye Hı -hı. E, Hı -hı. yani renk katabilecek bir tip yaratılması Çok gerekiyor bence. inşallah Emin Bey'le başlayacaktır diyoruz yani değil mi Emin Bey? Var mı Emin Bey'le ölü Yok, Yok hayır yani çok mesela çok ilginç pratikleri vardı. <gülüyor> Kendi pratiklerini geliştirmiş orada yani bota usulü kendine göre ne bileyim ben işte zingiye mesela tekerlek takmış. Yani çok ilginçti o. Şey, <gülüyor> ne <gülüyor> demek o? Botun arkasına bot bildiğin Hı -hı. küçük bir botu var kürekli. Hı -hı. E, botun arkasına e, trailer alıp da işte çıktığında eve kadar çekmek yerine. Botun arkasında motor konulan panele bir şey tekerlek sistemi kurmuş. Yukarı kaldırıyor, kürekle gidiliyor. Aşağı indiriyorsun, karada yürüyor bot. Gayet akıllıca. Böyle evet, küçük küçük ha, evet, iki küçük tekerlek, iki tekerlek koyup bu, evet, evet. yani bu şeyle evet, evet. bavullar, trailer yerine. Yani aynen tekerlekli öyle olmuş. bavullar ha, bravo, gibi. Bravo, aynen öyle. <gülüyor> Kendi yaptığı bir kokpit sistemi var. Ben bayıldım mesela polikarbondan bizim kullandığımız BİM'in sistemlerinin daha rijit hali Hı. kendi tasarlamış, ölçümleri almış, polikarbonu bulmuş Hı. getirtmiş, oraya uyumlamış yani alıştırmış. Bir küçük atölye yapmış. Kaynaklarını falan kendi yapıyor. Her şeyin kendi Evet evet. Son derece yaratıcı bir şey. Bey Bey'de gelecek var yani. Aa, var var. Yani seviyor <gülüyor> Çok yaratıcı. Peki madem mavi yolculuk gelelim işin mutfak kısmına. <gülüyor> Süperdi. Ee, dilek neler yediniz bakayım? oy oy oy. oy, oy, oy, oy, oy. <gülüyor> Geri acı. Acı Evet, böyle tava diye bir yemek de işte yaptırmıştı Emin Bey orada bir ahbabına O biliyor işte böyle şey, burada her şey tabii etle. Et bazlı yemekler. O yani lezzetli bir şey ama çok acı. Dedi, e, ekşi ekşidi pardon. Eşkili. Eşkili. Diye bir yemek Eşkili. vardı. Ha, eş, o da çok güzeldi. Böyle otlu bir şey ondan sonra yani onlar bir yapılmıştı zaten işte bizim o da çok fazla yemek yapacak bir şey kalmadı çünkü o hazır yemekler önceden yapılmıştı getirmiştir çok lezzetli bir de ilk gün yani bu şartta iner inmez gittik orada Ayran köpüğüne çatalla yedik. <gülüyor> ben böyle bir köpük görmedim yani. Çata, öyle bir sert bir tabakla getirdik. Çatal bıçaklı ayran he? <gülüyor> evet. İlginçti yani. Peki ben Adnan'a sorayım. Adnan gölde balıkçılar var. Peki Van mutfağında balık var mı? Yani ne ee, çıkıyor var. bir kere balık olarak? Var. Sazan mı çıkıyor? Ne çıkıyor? Özel bir yani balığı inci var inci mı? İnci kefali veya işte sazanın, sazan özü neyse o e, e, Ayran aşı balık başı diye böyle çok meşhur yani Türkilere geçmiş. Ayran aşı balık başı. Balık başı. E, tuzlu balık. Yani bu sazanı normal tuzda işte tenekelerde tutup. Hı -hı. Bir de onu e, ayran aşı buğday ayrandan yapılan bir çorba. Hı -hı. Onun yanında çok iyi gider. E, soğan da muan çok hoş bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani van mutfağına girmiş vaziyette o balık. E, yani benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Şimdi Teknede e, Emin Kaptan e, GPS'in en fazla kullandığı kısmı, bölümü balık bulucu kısmı. <gülüyor> Ondan sonra yani tutuyor mu balık? Balığa tarıyor. çıkıyor mu ya yani teknede? Yok o çıkmıyor ama yani geçtiğimiz her yerde tekne altında balık görüyoruz. Hmm. E, balaç, işte Balık yasağı var mevsim. Hmm. Balık yasağı mevsim. Ama gittiğimiz her yerde var. Ya ben daha önce mesela şeyden e, tatlı su ağızlarında, dere ağızlarında veya tatlı su kaynağı oluyormuş gölün altında. Oralarda bu balığın yetiştiğini zannederdim ama e, Emin ağabey yeni bir bilgi verdi. Aslında bu balık her tarafta yetişiyor. E, fakat yumurtlamak için dere ağızlarını ve tatlı su ağızlarını seçiyormuş. Anladım. Hmm. Evet. Peki, ee, Dilek var mı ekleyeceğin bir şeyler şöyle? Tüm, e, tabii şunu. o otlu peyniri de e, es geçmemek lazım. <gülüyor> Ev dinlenen meşhur şey, ürünü e, Van civarının otlu peynir var bir de. Anladım. Peki en son sana da sorayım ya bu Adnan e, çok dedikodusunu yaptı. Tekneler çok çirkin diye. Hakikaten mi çok çirkin Dilek? E, çirkin, çirkin evet. Yani <gülüyor> görmemişler ne yapsınlar onu diyorum ya işte orada bir köylü dediğim gibi işte o Dilek devirmiyor mu? tekneyi falan diyor. Yani e, garip geliyor onlar. E, böyle bir e, biçimler görmemiş çünkü. Peki, oradaki insanlar da politikler, kendi politiklerine göre bir şeyler geliştirmişler. Ba o Balış teknelerinin kamerası var mı bizim buradaki? yani var, var, e, Yani e, Karadeniz tekneleri gibi mi? E, hani hiçbir şeye benzemiyor desem. <gülüyor> i̇ki ranza var işte. E, önde de düben var. O şekilde düşünün yani. Ha, kamera dediğin sadece kapalı bir Anladım. E, su tutmayan mekan peki direkt e, programın zamanı doluyor var mı ekleyeceğim bir şey iyilik sağlık ve iyi fikirler diyorum senin S gibi <gülüyor> <gülüyor> peki sağ. Ol. peki arkadaşlar bir müzik arası daha verdik The Evet, açık denizde. bu hafta Perjem vardı. Jeremy'ydi son dinlediğimiz şarkı. programında sonuna doğru geliyoruz. Konuklarım Çiğdem Tepecik, Adnan Mahcup. Program başında Emin Koç'a bağlandık. Van'la bir 35 fit bir elkenli tekniği götürüp bir tırın ortasını delip oraya götüren gözlükçü dostumuz Kaptan Emin. Bir de Dilek Epkiler'e bağladık. Dilek, Çiğdem ve Adnan geçtiğimiz hafta Van'a gidip bir mavi yolculuk yaptılar. <gülüyor> Üç gündeki. Evet. evet dört dakikamız falan var. Ekleyeceğiniz neler var Çiğdem anlat bakalım. Bir Anladım. kere orada çocuklar hmm. onları erkenci yapıyor musun? Kesinlikle. Nasıl yapacaksın? çok heyecanlılar. Yani nasıl yapacağız? Oradaki yelken kulüpleri zaten çalışmaya başlamışlar. Yelken federasyonu var mı İvan'da? E, federa, muhtemelen iki tane yelken kulübü olduğuna göre bir yelken temsilcisi var. Yani statü şu anda bilmiyorum ama Hı -hı. iki tane yelken kulübü kurulmuş ve enteresan. Bir tanesinin adı Gebze Yelken Kulübü. <gülüyor> Vali çünkü Kocaeliden gelmiş. Kocaeli İl ile ilgili şeyleri çok seviyormuş. Yelken kulübü de Gebze adını vermiş. <gülüyor> yani enteresan şekilde böyle ilginç bir dünya. Birinin <gülüyor> adı Gebze Yelken <gülüyor> Kulübü. İstanbul'da Kastam. Ne bileyim Kastamonu büfesi <gülüyor> filan gibi. Ha, ha, onun gibi. <gülüyor> Van'daki de Van Yelken Kulübü. Ben bir tane olduğunu biliyordum. Gittiğimde iki tane olduğunu görünce çok sevindim gerçekten. Peki okullarda var mı? Yani basketbol, futbol filan gibi yok, Yelken'le ye ki, ilgili bir girişim yok. var mı? Yok ama çok özveriyle çalışan bir beyden bahsettiler. Rıdvan Bey adı, hatırımda kaldığı kadarıyla. Bunun oluşumunu çok destekliyormuş. Ya aslında daha fazla kulüp var. Yani 100. Yıl Üniversitesi'nin var. Van e, İskele diye bir kulüp var. Edremit'te var. Tatvan'da var. E, Peki Ge Aydan ben Ayla... sana söyleyeyim. Sen Vanlısın deme Van'da büyüdün, göl kenarında büyüdün. Yani mesela benim çocukluğumda bebek çok önemlidir. Ben bebekliyim ve biz sandal varsa mutlaka yelken merken bir şekilde şey yap Van'daki çocukların oyunlarının arasında yelkenli var mı? Yani sandal var mı bir de öyle sorayım. Yani çocukların sandalı oluyor mu? Ailelerin sandalı oluyor mu? Yani Van Gölü onların günlük yaşamında yani kenarında rakı içip işte cızbız şey mangal yapmak dışında bir deniz ilişkisi gibi bir ilişki var mı Van'da yapalım. kültüründe? Van Gölü kıyısındaki çocukların hepsi yüzmebilir bir defa. Yani günün büyük bir bölümünü zaten ...denizde yüzerek geçiriyorlar... ...öyle söyleyeyim... Hmm. ...yazın gittiğiniz zaman... saçları sarı olur onların... ...böyle hmm, çünkü... ...güneşten... E, ...güneş ve sodalı sudan... ...kaynaklanan bir şey... ...ama yelkeni... E, ...çocukları... E, ...yani... ...tam anlamıyla böyle... ...yelken, yelken sevgisine... Aşılam, ...aşılanmış diyemeyeceğim... ...yani çok az... E, ...bizim bir geçen sene de... ...bir bana... ...Ağustos ayında gidip... ...oradaki yelken kulüplerine... E, ...bir çekim için gitmiştik... Hmm. Yani bir, bir hareket var. Peki Sana çocuklar olsun. mesela balığa çıkar mı? Ben küçükken çıkardım. Vanlı çocuklar balığa çıkar mı? Yani hiç zannetmiyorum. De, hmm. Dere ağızlarında sadece... Yapılacak çok iş var bu Van'da. Ya, evet evet <gülüyor> Dere ağızlarını <gülüyor> değiştirip işte oradan göle katılan balıkları elle yakalamaya çalışır. Genelde çalışır. Ağacılık var mı Van'da gölde? Ağla balıkçılık, Ağla balıkçılık var mı? Var. var. Anladım. Peki Silem var mı ekleyeceğim bir Tekrar şey? Tekrar gideceğiz. Daha çok az kıyısını <gülüyor> gördük. Pek çok yerini göremedik. Tekrar gidelim. Sen de gel. Ben gelirim. Ee, ben, ben gelirim ben... ama hadise çıkartırım <gülüyor> orada. Derhalde okulları basıp nene tamam. yerken takımı Tamam yapalım. Diye. <gülüyor> Onları da yaparız. <gülüyor> ee, Aynen. Ya ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi e, Van Gölü'nde doğal e, marine olabilecek bir sürü koy var. Ama nedense yani anlayamadığım bir şey o gölün o doğal dokusunu e, bozup yani onun üzerine marina yapmaya çalışılıyor. Mesela Ağabey'in e, söylediği bu yeni marina dolduruluyor önce gör. Hmm. Yani niye dolduruyor? Derinlik koy... kazanmak için olabilir. Onu bilemiyorum. Ee, yani tek bir mendirekle en az bir 30-40 tekneyi sığdırabileceğimiz bir işte barınak marina değil hmm. neyse yapılabilecekken niye o alan dolduruyor? Onu anlamış değilim. Ee, bir de ya yani bu depremden sonra özellikle şehir. E, Edremit tepelerine doğru taşınmış vaziyette. Hmm, hmm. Yani son iki ayda altı bine yakın konut e, kaba inşaatı bitmiş vaziyette. Hmm, hmm. e, Edremit'in tepelerinde. E, mesela oradan çıkan kalkerli kuma benzer bir toprakla dolduruyorlar. Yani altyapı hmm. da sağlam olmayacak kumların adı. E, doğal koyları değerlendirmeleri lazım. Yani Mesela bir çimento fabrikası var Edremit'in kıyısında yıllardır yetmişlerden beri. Van Gölü'nü kirleten bence hem hava olarak hem göl Hı. olarak bir fabrika. Dağı da yiyor zaten belli. İşte Vanlılar da biliyorlar. ya Onun oradan kesinlikle kaldırılması lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Katıldığınız için Çiğdem Tepecik ve Adem Mahcup Südüdyo konuğumdu. Birazdan Gökhanabur havanın durumları sizlerle olacak. Evet, hepinize iyi günler diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Ben şu anda çeşmedeyim ve hakikaten çok güzel bir hava var. Hafif bir poyraz esiyor çeşmede. Ama rüzgarlar geçtiğimiz hafta içinde olduğu gibi çok kuvvetli değil. Ama yarından itibaren yine rüzgar sertleşmeye başlayacak. Özellikle Ege'de, Marmara'da, Batı Kadir'de yine sert bir poyraz var. Özellikle bugün için Bodrum'da da rüzgarın karayelinden kuvvetli esmesini bekliyoruz. Sıcaklıkların yükselmesinden rağmen rüzgarlar pek ara vermiyor. Evet, dün akşam saatlerinde hafif bir yağış vardı Krakya tarafında. Ama e, yarın için özellikle Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde Şile, Karasu, Akçakoca, Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Bolu'yla kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Ama bu yağışlar yine geçtiğimiz hafta olduğu gibi İnevalu, Sinop, Alaçam, Bafra arasında daha kuvvetli olacak. Biz bugün ayrıca Ardahan, Kars, Ağrı arasında hafif yağış geçişleri görüyoruz. ki Bu yağışlar yarın bölgede daha etkili olacak Ardahan, Kars, Ağrı arasında. Yarın için yani Pazar Yönü Marmara'nın kuzey ve doğusunda hafif ilaç geçişleri yorulurken Batı Karadeniz'de yağışlar aralıklarla devam edecek. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Erzincan, Erzul'un Kars arasında yine kısa süreli yağışlar yorulurken Batıda Rüzgar önümüzdeki haftada özellikle Marmara içinde Poyraz zaman zaman ki öğret saatlerinde kuvvetlenecek. Çünkü Poyraz'ın kuvvetlenmesine etkilenen önemli sebep Romanya üzerinde bulunan yüksek basınç Poyraz'ı biraz kuvvetlendiriyor. Ve sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak basıncın düşmesi tabi Marmara içinde rüzgarları öğleden sonra daha da sert duruma getirebiliyor. Evet biz acaba İstanbul'da ne bekliyor bugün derseniz? Bugün öğleden sonra yine sert bir rüzgar var. Sıcaklık gölgede 30 derece olacak ama yarın İstanbul'da bulutlanma bekliyoruz. Özellikle bu gece saatlerinde Trakya'da başlamasını beklediğimiz kısa süreli yağışlar var. Bu yağışlar İstanbul'un biraz evvelerinin kuzey kesimlerinde ve doğusunda çok kısa süreli görülebilir. Ankara parçalı bulutlu. Bugün için sıcaklık bugün oldukça yüksek Ankara'da 32 derece olacak. Yarın ve pazartesi günü Ankara'da büyük olasılıkta yağmur bekliyoruz ki bu yağışlar daha çok Ankara'nın kuzey kesimlerinde olacak. Evet İzmir ve Çeşme'de rüzgar bugün çok kuvvetli. Çok hafif bir poyraz esiyor bölgede. biraz sıcaklık 32 derece çok sıcak bir hava var. Yarınsa rüzgar Çeşme'ye ya de sertleşecek. İzmir'e de kuvvetli rüzgar bekliyoruz ve Bodrum'daki rüzgarlar da kuvvetlenecek. Devam yani Akdeniz'e geçmek istiyorum çünkü Akdeniz'de sıcaklıklar çok hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor ve sıcaklıkların bölgede yer yer yine 35 ile 40 derece arasında değişmesini bekliyoruz. Hava biraz kuru çünkü rüzgarlar çok aktif kuzeyde esiyor. Çok aktif kuzeyde estiği için de nem oranını yükselmesini önlemeye çalışıyor. En azından hissedilen sıcaklıklar çok yüksek değerlerde değil ama tabii biraz kuru olmasından dolayı da bölgede orman yangını riski etkisini sürdürmeye devam ediyor. Evet, e, genel duruma baktığımız zaman bizleri bu hafta sonu da elimizdeki günlerde bekleyen hava bu. Genel poyraj var, genel sıcaklıklar yükselmeye devam edecek ve yaz kendisini iyice hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar tüm ülkede yükselmeye devam edecek. Hepinize iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta gidiyorum. Hoşçakalın. Evet, havaalan durumlarında Gökhan Abur vardı. Çiğdem Tepecik Vadiden mahcupla yaptık programı. Açıklarınız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.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 Açık Radyo 94.9